hazırlayan bir sunan Çelenk Batra. Merhaba İyi haftalar. Teknik Masa'da Feryal'a teşekkür ederek bu haftanın programına başlıyorum. E, Türkiye Kültürü Sanat Hayatı için çok değerli bir e, isim bugün misafirim. Canlı yayındayız. Beral Madra. Beral Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş, hoş bulduk. Beral Hanım'la elbette konuşabileceğimiz çok fazla konu var ama bugünkü gündemimiz Bükreş Bienali olacak. Ona geçmeden önce de zaman zaman harçtan sanat programında yaptığım üzere bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bir misafir sanatçı programı e, bu programda duyurmak istiyorum. Zira baş vuru tarihi 14 Haziran'a kadar. Hala 10 güne yakın vaktiniz var ama acele edin. Kerry Conte programın direktörü özellikle rica etti duyurmamı. Çünkü Türkiye'de ulaşabildikleri kadar çok sanatçıya tabii ki bu açık açıkçayrılarını ulaştırmak istiyorlar. New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan ISCP yani International Studio and Curatorial Program e, Amerika'nın en prestijli misafir sanatçı ve küratör programlarından biridir. E, sahanın desteğiyle Türkiye'den de bir sanatçı ağırlıyor. Geçmişte Güneş Terkol, Burak Deliyer, Emre Hüner, Belitsa ve Cem Dinlenmiş gibi sanatçıların katıldığını vurgularsam... ...ne profilde sanatçılara davet ettiklerini ağırladıklarını biraz herhalde vurgulamış olurum. Günümüz sanatıyla iştigal eden isimler sadece e-mail yoluyla başvuru dosyası yollayabiliyorlar. Bu 14 Haziran'a kadar e, başvurulabilecek program 1 Ekim 31 Aralık tarihleri için geçerli. Yani 3 ay boyunca New York'a gitme ve... E, Aynı anda 30'dan fazla sanatçıyla bir arada orada kendinize ait bir stüdyoda çalışma hatta yeni proje geliştirme, prodüksiyon yapma imkanı bulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için ya saha.org.tr ya da ISCP yani ISCB New York diye yazdığınız zaman Google'a onların web sitesinden tabii ki ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Acele edin 14 Haziran'a kadar zira. E, Türkiye'de küratör deyince akla gelen ilk isim. ...biri diyebiliriz Beral Madre herhalde... ...küratörlük mesleğini kabul edilmesine vesile olan... ...bunu kurumsallaştıran yani mesleğin kendisini kurumsallaştıran isimlerden biri. Ee, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti iken görsel sanatlar programlarını tasarladı ve yönetti. Ee, AYKA Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği'nin kurulumunda görev aldı... ...ve hala onursal başkanımız, ben de bir üyesiyim. Hatta bizden önceki komşu programımızı yapanlar da az önce karşılaştık. Ee, hem iki programcı hem de konukları bugün Nusret Polat. Hepsi Ayka üyesi. <gülüyor> ne evet, büyük şeref. Evet. Teşekkürler katıldığınız için programımıza. Ee, ve de bugün konumuz Büyükreş Biyeneli. Şöyle bir yerden başlamak istiyorum Beren Hanım. Bugüne kadar pek çok uluslararası Biyenel'de görev aldınız. Şu anda belki dünya üzerinde 200'ün üstünde Biyenel evet, var. Bir sayıda. kısmı kayıtlı, bir kısmı hatta böyle tasarım mimarlık alanlarına da uzanmış durumda. Sadece görsel sanatlar değil. O giderek evet. limitleri genişliyor. Ve siz bizi Türkiye'de Biyenel kavramını yerleştirin isimleriniz lerden de birisiniz aynı zamanda ilk iki İstanbul Biyeneri, o zaman adı da İstanbul Biyeneri değildi de evet. hoş ama yani İstanbul Biyeneri evlenecek formatı diyeyim e, yönettiniz ama onun dışında Venedik Biyeneri bugünlerde çok konuşuyoruz Venedik Biyenerinde önümden bakıyorum 44, 45, 49, 50 bu uluslararası Venedik Biyenerinde Türkiye pavionunu siz düzenlediniz 53. Venedik Biyenerinde Orta Asya pavyonu... ben evet. de görme fırsatı bulmuştum. Keza 54.'de bir sonraki de Azerbaycan pavyonu küratörlüğü evet. yaptınız. Yani sadece Türkiye ile ilgili değil Venedik Biyeneli'nde başka Hı -hı. pavyonlarında küratörlüğünü üstlendiniz. Ee, Türkiye'de de sadece İstanbul değil Sinop ve Çanakkale Biyenellerinde de roller üstlendiniz. Evet. Ee, dolayısıyla Biyeneller konu konusunda uzman bir isim olduğunuzu da söyleyebilirim. Bükreş Biyeneli o da sekizincisi olarak geçiyor. Evet. Bütün bu Biyeneller çok da tartışılan Biyenel formatları ve onların kentli olan ilişkisi bakımından Bükreş Bienali hakkında ne düşündünüz? Yani küratörlüğünü evet. üstlenmenizden bağımsız olarak soruyorum. Nasıl bir format bu Bükreş Bienali? Ne anlam ifade ediyor? Evet. Çok teşekkürler önce beni davet ettiğin için ve de Bükreş Bienali'ni burada tanıtmak fırsatı verdiği için. Gerçekten hemen yakınımızdaki en ilginç kentlerden birisi Bükreş. Ve e, çok da Türkiye'li e, insanın gidip geldiği bir kent. E, bu kentin e, Biennale 8. demek 16 yıldır gerçekleştiriliyor demek. Özellikleri de şöyle sıralayalım. E, iki kişi tarafından kurulmuş e, Razvan Ion ve Oycan Radescu. İkisi de akademisyen ve yani çevrelerinde çok iyi tanınmış iki akademisyen Hı. ve Pavillon diye bir dergi çıkarıyorlar aynı zamanda yani Biennal'in oluşumunda bu derginin de e, ne, e, bir neden olarak Hı. olduğunu söyleyebilirim e, kültür ve siyaset üstüne e, bir dergi çok bu, önemli evet. e, do, dolayısıyla yapmak istedikleri e, etki, etki bizim bildiğimiz bütün kentlerin şu anda yapmak istediklerinde örtüşüyor diye söyleyebilirim. Hı hı. Yani Venedik Bienali, işte São Paulo Bienali gibi işte geçen yüzyılda <gülüyor> yüzyılın başında başladı Venedik, Ötekisi de yüzyılın ortasında. Ama ondan sonra İstanbul Bienali bu. Bu tür büyük kentler dışındaki e, ilk hatta şöyle diyelim üçüncü dünya ülkesinin yaptığı bir biyen aldı ve ondan sonra da biliyoruz ki artık en küçük kente kadar bu bu tür etkinlikleri benimsiyorlar çünkü çok büyük bir tanıtım e, e, aracı bu e, aynı zamanda da e, e, yani hem yerel toplum için hem de e, küresel toplum için. İşte dünyadaki e, gelişimlerin sanat yoluyla bir şekilde yeniden e, yorumlanıp yeniden gündeme getirilmesi hı hı. ve in, büyük çapta bir uyarı, bir eleştiri alanı olarak. E, ...gündeme geldi. Tabii günümüzde... ...Bienerler ile sanat piyasası... ...arasındaki etkiler konuşuluyor. Bienerlerin fuarlaşmasından, fuarlaşmasından bahsediyoruz. Ya, ya da kültür ediliyor. turizmine sadece... Evet, ...hizmet ettiğinden evet, bahsediyoruz. Evet, çok paraların döndüğü... ...Bienerlerden... ...söz ediliyor. Zaman zaman... ...skandaller oluyor <gülüyor> Bienerler'de. Evet, yani aslında... ...işte yani... ...bu kapitalist süreç içinde bu BNR'leri bir şekilde yorumlamak lazım. Çünkü sonuçta bunların da büyük bütçeleri olabiliyor. Bu bütçelerin nereden sağlandığı işte kamusal para mı ya da işte özel para mı bunlar bile tartışılıyor. Ama sonuçta ortaya çıkan üretim çok önemli. Çünkü çok geniş kitleye Gerçekten e, çağdaş sanat üretiminin önemli olduğunu anlatıyor her şeyden önce işte zihinsel bir gelişme ya toplumun eğitimi. Bütün bunlar bir yenallerin içinde var olan değerler. Peki Bükreş örneğinde yola çıktığımızda eee devletin desteğinin olmadığını ya da evet, sınırlı bu, olduğunu mu anlamalıyım? Evet, Bükreş Bienali gerçekten bu iki kişinin Hı -hı. ve bunların çevresindeki gönüllü insanların desteklediği bir bienal. Sivil ve bağımsız bir inisiyatiften evet, söz ediyoruz. Evet, tabii sponsorları zaman. var. Mutlaka. E, evet, yani e, ama bu sene e, maalesef e, ekonomik kriz veya işte siyasal çalkantılar dolayısıyla Bütçeleri çok kısıtlıydı. 25 bin euroluk bir BNL bu. Ee, dolayısıyla... Tabii diğer BNL'lerin en az 2-3, 10-15-20 evet, milyon evet, eurolar. Evet, yani evet. hani en yani, az belki bir evet. 2-3 diyorum. Hatta 10-20 milyon eurolara Tabii. kadar çıkan BNL evet. ya da BNL benzeri formatlar var. Tabii. Çok çok mütevazi bir rakamdan çok bahsediyoruz. Her bir ki uluslararası evet. nitelikte bir ee, şeyi e, sergi de, yapmak e, istiyoruz. Lojistik açıdan, mekan açısından da iki tane özel galeri Bir Hı -hı. de e, Çok özel ve kamusal olan Bir tiyatronun ön salonu Aa, Kullanıldı evet Tiyatro çok ilginç yani evet. Ben de son zamanlarda Orada, çok düşünüyorum evet. o sahne İzleyici Tam o da giriş salonu mesela. yani çok İnsan bunu e, giriyor Hı -hı. çıkıyor tabii e, görebiliyor ama bu mekanlar e, yapıtlara göre düzenlendi tabii mutlaka evet. mutlaka e, yerleştirmeler açısından. Ee, on ona geçmeden önce şeyi de sormak istiyorum size tabii şimdi demir perde ülkeleri bunlar evet, ve evet. biraz önce programa girmeden önce siz evet. de e, bahsettiniz. Yani böyle bir e, geçmişin travması ama bir şekilde onun hayaleti ya da evet. melankolisi nostaljisi artık hangi taraftan meseleye bakıyorsunuz? okuyorlarsa o hafıza bir şekilde kalıyor kentte. Evet. Hemen onu o travmayı evet. ya da hafızayı hemen yok etmeye imkan yok elbette. O size ne hissettiriyor Çünkü politikayla da çok ilişkili bir bienal olduğundan evet. bahsettiğiniz evet. çıkardıkları der, evet. yayın da aynı evet. şekilde. Evet. evet. ben e, post sovyet şehirlerde bütün bunu e, insanların e, gözlemlediğini düşünüyorum Gerçekten geçmişteki o işte devlet kapitalizmi veya işte e, yani komünizmin bıraktığı bir doku var. E, bu mimaride de görülüyor. Hı hı. E, bir de e, kurumlarda görülüyor. Yani, <gülüyor> evet, evet. O yapı bir şekilde evet, devam bakıyorsunuz, ediyor. Bakıyorsunuz üniversiteler işte e, şey kurumları e, devlet kurumları bürokratik kurumların görünüşleri bile E, o dönemi yani devlet varlığını hatırlatan e, görüntüler tabii Bükreş çok e, değişmiş de diyebilirim. Çünkü e, büyük oteller yapılmış işte yani kapitalizmde hızla girmiş değil ve de. orada o dokuyu da e, görebiliyorsunuz. Kontrolsüz Moskova'da da onu çok evet, fark etmiştim. Mi? Kontrolsüz evet. bir kapitalizm tabii, bu sefer. Tabii tabii gireceğim. evet. E, bütün yani o karşıtlık. E, ...tuhaf bir şekilde yani bu bir metafor... ...yani hı hı. komünizm ve kapitalizmin... ...bu kentlerde... E, ...mimari olarak sizin karşınıza çıkıp... ...gerçekleri anlatması... ...gibi bir e, durumla karşılaşıyorsunuz... ...tabii Bükreş'te... E, ...yani sanat ve kültür açısından... E, ...şöyle söyleyebilirim... ...çok büyük bir modern sanat müzesi var... ...içinde Rembrandt, El Greco, Oo. Bruegel var... Ve de Ceausescu'nun yaptırdığı o devasa sarayın hı hı. arka bölümünde de Çağdaş Sanat Müzesi e, kurulmuş. Yani o binanın içine koymuşlar Çağdaş Sanat Müzesi'ni. E, yani birkaç tane e, çok iyi çalışan galerisi var. E, ve de çok iyi sanatçıları var. Yani orada tabii insan büyük bir saygı duyuyor. Üretim açısından yani... ...onu gördüğünüz zaman ben tabii fırsat buldum. Birkaç sanatçıyı ziyaret ettim stüdyolarında. Gerçekten çok önemli ve birkaçı da zaten Avrupa e, müzelerinde e, sergileme imkanı bulmuşlar. Ama Bükreş'te hani bir sanat piyasası yok. <gülüyor> evet yani bunu söylemek lazım. Koleksiyoncu sayısı çok hı hı. çok çok kısıtlı. Dolayısıyla biz de zaten işe bu, buradan baktık. Yani burası bağımsız bir alan. Yani şimdi demin söylediğimiz bir işte <gülüyor> BNR'ler sanat piyasasıyla ilgili. Burada bu olmadığına göre biz sanatçılarla nasıl bir ilişki kurabiliriz? Ve de tabii bütçeye göre nasıl bir ilişki kurabiliriz? Tabii burada bir etik mesele e, oluyor. Yani sanatçıya... E, emeğinin karşılığını ödeyememek gibi bir durum da söz konusu olduğu Tabii. için bunu tam bir diyalogla, işbirliği ve dayanışmayla yapabileceğimizi düşündük. E, sanatçılara bunu açık açık yazdık ve e, karşılığında çok olumlu cevaplar aldık. Hemen hemen İki sanatçı dışında ki onlar da başka işleri olduğu için hı hı. diğerlerinin hepsi hemen bir seferde kabul ettiler. Çünkü bizim sunduğumuz şeyi çok kısaca anlatayım. Lütfen. Kavramsal çerçeveden evet, evet. bahsedeceksiniz bir, evet, evet. E, Bu arada ben de ufak araya gireyim izleyicilerimize hatırlatayım Bükreş Biyeneli'ni konuşuyoruz Beral Madra küratörlerinden biri Çünkü e, Kurucusu olan değil mi Biyeneli'nin evet, kurucusu Beraber, beraber yapıyorsunuz O da Biyeneli'nin sü sürekliliği adına Zaten tabii, önemli şart, evet. Ve de yereli o evet, iyi tabii, biliyor tabii, tabii. muhakkak e, 17 Mayıs'ta açıldı evet. 8 Temmuz'a kadar evet, devam ediyor Bükreş'e gitmek için çok güzel bir vesile Çok o, kısa bir yolculuk 45 dakika ...kada varıyorsunuz <gülüyor> oraya. <gülüyor> Tam da Biyana'nın kavramsal çerçevesine evet, geçiyordu Belal evet. Hanım. Buyurun. Şimdi kavramsal çerçevede e, tabii bu e, Razvan'la beraber düşündüğümüz şey şuydu. Şu anda neler oluyor? E, yani bizim bölgemizde veya işte dünyadaki en önemli sorunlar neler? Burada ekonomi ve siyasetin bir çekişmesinden e, bahsettik birbirimize... Yani bu çekişme içinde işte insanları etkileyen krizler ortaya çıkıyor. Bu krizlerde insanlar geleceklerini düşünem düşünememeye başlıyorlar. Hı hı. Onun için başlığı da zaten edit your future geleceğini düzenledi evet. ya da editle gibi. yani evet, tam orada evet, gerçekten editle. hem bilgisayar evet. hem yazı dünyasından o evet. edit. Böyle edit e, girdikten ünlü. sonra bunun da açıklamasını yaptıktan sonra işte biliyorsunuz alternatif ekonomiler söz konusu. Hı -hı. Bunları inceledik ve orada en önemli şeyin işbirliği ve dayanışma çalışmaları olduğu. Bunu kolaboratif ve e, e, Kolektiv, kooperatif, kolektif kolektif evet bu zaten şu anda hakikaten bir takım işte e, ekonomistlerin ortaya koyduğu bir e, yeni bir çözüm e, önerisi. Buradan e, yola çıkarak sanatçılarla da bu dayanışmayı ve kolektif çalışmayı nasıl uygulayabiliriz? Her bir sanatçıdan bir imge rica ettik. Hı. Bu imge e, Bükreş'te bir matbaanın sponsorluğunda e, 50-70 poster olarak basıldı. Hı. ...posterin arkasına da sanatçıdan bir görüş e, paragrafı hı hı. aldık. Bir de işte damgası var tabii arkasında. E, böylece 19 tane posterimiz oldu. Üç galeriye bu posterleri yerleştirdik. Ama bir tane değil, bin tane basarak. Alabiliyor insanlar. Her biri, evet. Hı hı. İnsanlar bunu üç galeriyi gezip topladıkları zaman... ...ellerinde hem bir koleksiyon oluyor... ...hem de bir katalog oluyor... Bu şekilde bir en az bir bin tane bienal oluyor. Evet <gülüyor> aynen öyle. Ee, ve burada ben bütün sanatçılara teşekkür edeyim bu konsepti kabul ettikleri için. Fakat biliyorsunuz bu konsept bizim bulduğumuz bir şey değil. Felix Gonzalez Torres'in 1989'da yaptığı iş bu. Burada e, şunu da söyleyeyim e, Avrupa'da da bu LGBT e, durumuna karşı bir e, yani bir e, olumsuz bir yaklaşım söz konusu e, özellikle de Doğu Avrupa ö, ö, ö, ülkelerinde bunu şey yaptık biz biraz da bunu düşündük biliyorsunuz çünkü Haziran ayında buna Ayrılmış bir dönem tabii. Onur haftası ee, evet, var. var Üstelik yine yani Sağ ve faşist hareketler tüm Avrupa'da yükseldiği için Aynen. Onlara karşı da duran Aynen. yürüyüşler Aynen. var Aynen Burada tabi O yani o Olumsuz siyasal ortamı da Biraz eleştiren bir şey var Yani insanlar bir araya gelip Bir şey Çok olağanüstü bir şey yaratabilir gibi bir yaklaşımımız da oldu. Yani buradaki olağanüstülük bir bienalde bütün yapıtların e, ücretsiz olarak insanlara verilmesi. Eee işte böyle LGBTİ e, konusuna geri dönecek olursak sergide bunu ya da bienalde bunu somut olarak nasıl gösteren biraz açarız. Bir, bir, sadece Felix Gonzalez-Torres'in adını e, koyarak ve onun yöntemini uygulayarak benimsemek itibariyle yaptık. o kadar. Onun dışında tamam. Bütün yapıtlara yani gönderilen imgelere baktığımız zaman bunların gerçekten işte ekolojiden tut işte yani özel yaşamlara kadar bütün sorunları bu 19 posterde son derece eee karamizah bir şekilde <gülüyor> görebilirsiniz. Harika. Evet. Ben size de böyle bir e, nefes fırsatı tanımak adına sanatçıları sayayım. Ay çok sevindim. E, hem de onlara referans evet. veriyoruz. Belki siz de bazıların zamanımız kalırsa hepsinin Tabii. işlerini e, vurgularsınız ki daha iyi yerleşsin kavramsal çerçeve kafamızda. Türkiye'den de isimler var muhakkak yani. Evet. <gülüyor> Beraber Madr'ın küratöryal ekibine dayalı olmasıyla. çok kısa bir şey eklem. Türkiye'den katılan e, sanatçıları Saha Derneği destekledi. Onlara da burada teşekkür ediyoruz. Anmış olalım. Özge Açıkkol, o da projesinden hatırlayacağınız bir evet. isim. Nandor Angstenberger, telaffuzlarımda hata olabilir. Martin Ballant, Nina Sleczko-Boom ve Connie Bloom. işbirlikleri de var. Tam da tabii sizin kavramsal çerçevede evet. vurguladığınız evet. üzere. Anur Hadzi Mersapic, zor bir isim. Anna Kocordowskaya, Naeem Moimen, MP3. Bunların da kolektif olduğunu tahmin evet. ediyorum. Evet. Damir Muratov. Auseniow, Badan Rata, Annaia Beschenko, e, Juan Estepan Sandoval, Gabi Stamate Mureș, Tonoyan Zurban kolektif, Güven İncirli oldu Hakan Topal aslında artık müferrit e, pratiklerine devam ama, ediyorlar ama burada bir değişikliyorlar. Evet. Yırtmaç... Evet. Burada şeyi sayalım istersen çok kısaca. Bakın. E, Almanya'dan, İsveç'ten, e, şeyden, Orta Doğu'lu olan e, Naim Mohay, Mohayyemen hı hı hı. var. E, mesela Damir Muratov, Sivirya'da. Hı hı. Yani çok uzak e, şeyler de var. E, e, şehirlerden gelenler. E, Ermenistan... E, Gürcistan var. Ee, evet. Ee, Post Sovyet vurgusu sanki sanatçı seçimlerinde de biraz değil mi? İlk başta bahsettiğiniz. Belki evet biraz olabilir. Yalnız burada bir üzücü bir şeyden söz edeceğim. Hı -hı. Anur Hacı Ömer Spahic'i davet ettik. Hı -hı. Maalesef iki ay sonra intihar ettiğini öğrendik Hı -hı. ve çok çok üzücü oldu bizim için. Ancak onun e, yani yakınları... Ee, onun bir e, posterinin e, zaten kendisi poster üreten bir sanatçıydı. Onu gönderdiler ve biz onu gene de sergiledik e, şeyde. Evet. Anmış olalım. O da Saraybosnalı olacağım. bir sanatçı. Hı -hı. Anmış evet. olalım. Bakın mesela hemen Zurban kolektifi vurguladığım için sor, e, sorayım. Güven incirli Oğlu Hakan Topal ne yaptılar? Evet. Onlar bir e, metin gönderdiler. O, şu anda metini e, metin elimde yok. Hı -hı. ...okumak için biraz zor olacak. Tamam. Bu metni biz e, duvara... E, ...hem duvara... E, ...oyuldu metin. E, yani sanatçıların... E, e, e, ...nasıl davranacaklarına ait... ...bir e, metindi bu. Evet. E, gene işte... ...bizim bu birlikte çalışmaya... ...doğru giden ve... E, ...birlikte çalışmanın... ...nasıl sonuçlanacağına ait... ...bir metindi. Okay. 8. Bükreş BNL'inden bahsediyoruz. Açık radyodayız. Ben Çelen konuğum Beral Madra. 8 Temmuz'a kadar Bükreş'te devam eden... ...BNL Edit Your Future. Evet. Geleceğini editle ya da geleceğini düzenle... ...diye Türkçeleştirebiliriz. Nalan Yırtmaç ne yaptı? O zaten... E, ...burada... E, ...daha önce sergilediği bir işi vardı. Doğa ve Marks e, üstüne... Hı -hı. E, Önce e, tabii ki bir posterini gönderdi, fakat aynı zamanda özgün işlerini de gönderdi. Öyle mi? O da e, yedi yedi adet küçük e, yağlı boya e, doğayı gösteren doğada böyle metafor e, işle e, metafor görüntüler olan o yedi adet ve de bir de Karl Marx'ın portresi olan bir e, iş e, sergiledi. Sizin vurgulamak istediğiniz özellikle açmak istediğiniz işler olur mu? Ben hani daha Türkiye'den isimlere aşina olduğum için onları tabi gündeme getiriyorum. Mesela Özgür evet, Çipoğlu da, da aklıma anladım. geliyor ama sizin özellikle vurgulamak istediğiniz e, işler olabilir. Mesela Mekanlardaki kurguya dair bir evet. şeyler eklemek isteyebilirsiniz. Bu um, Kolombiya kökenli ama İtalya'da yaşayan Juan Esteban Sandoval hı hı. Um, bir e, ...damga işi yaptı. Ee, uzun bir... E, ...tahta... E, ...sağlam bir tahta çubuğun... E, ...bir yüzünde... E, ...standart yazıyor. E, onu işte mürekkebe batırıp... ...duvara e, vurma... E, ...eylemiyle... ...bütün duvarı standart... E, ...yazısıyla doldurabilirsiniz. <gülüyor> Tabii bu biliyorsunuz... ...ekonomide en çok... E, ...kullanılan şey Tabii standart... Ki. Bunu işte gelen ziyaretçiler, ben son gittiğimde duvar bayağı dolmuştu yani. Çok hoşlarına gitti duvara vurmak. Sizin Instagram'da kullandığım görseliniz de, görseli benim de orada değil mi? Evet. Siz de yaparken. Evet. Onu da vurgulamış olalım burada. Yani evet. e, harçtan sanatın Twitter'ı ya da Instagram hesaplarında Beral Hanım'ın böyle biraz esprili e, evet. e, bir şey dilde kullandığım görseli de tam da burada çekilmişti. E, peki biner adet edisyonu yapıldığından evet. bahsettiniz. Evet. E, Biennial'in nasıl, kimler geziyor, nasıl bir izleyici profili evet, var? Şimdi, Bu bin tükendiği e, zaman tabii ki işlerin herhalde duvardaki versiyonları. Tekrar basılabilir. Ediyoruz, evet. basılabilir. Zaten oradan bir de biz ne kadar insanın gezdiği konusunda da bir fikir Hı -hı. edinmiş olacağız. Hı -hı. Ee, yani onlar için önemli. E, Razvan için, Ojan için önemli Mutlaka. tabii Mutlaka. kaç kişi geziyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bu şehir e, sanata alışmış bir şehir. İşte dediğim gibi yani müzesinde, müzesi zaten iki üç saatte ancak geziliyor. Yani çok... E, uzun bir dönem hı hı. yani bütün 20. yüzyıl daha öncesi vesaire dolu bir müze. Hı hı. E, ayrıca durmadan festivaller yapılıyor. Mesela bu BNR açılışından hemen sonra bir de tasarım festivali vardı. Maili geldi bugün. Yani, evet, evet. Bir yani, açık çağrı da yapıyorlar. E, şehir e, buna alışmış. Şimdi e, bir de turist var. Yani nasıl bir turist? E, civar e, ...ülkelerden gelen, komşu ülkelerden gelen çok... ...yani yolda kulağıma çalınan çok farklı diller hmm. söz konusuydu. Aslında Bikreş bize de çok yakın değil mi Beral Hanım? Sanki uzakmış gibi hissediyoruz ama ha, o psikolojik... Evet. Bir de şöyle... E, ...dilde görüyorsunuz Osmanlı etkisini... Hı hı. ...yani bütün yemek adları e, Osmanlı dili... ...yani çorba diyorlar mesela başka... Şey. <gülüyor> ...çay, çorba vesaire... ...yani birçok birçok şey... Ee, yani patlıcan mesela bütün bunlar hepsi Türkçe olarak kulağınıza çalınıyor. Ee, yani e, aslında bakın burada çok önemli bir şey bunu orada da konuştuk. Ee, konuştuğumuz şey şuydu. Ee, diyelim komünist dönemde biz de 3. Dünya ülkesi gibiydik. Yani dediğim 20. yüzyılın işte büyük bölümünde. Ama bütün bu bittikten sonra yani soğuk savaş bittikten sonra... Beklentimiz neydi sanat ve kültür alanında? Bu komşularımızla çok yakın ilişkilere sınırların girip, kalkması, sürekli etkinlikler yapabilmek ve bunları da geliştirmekti. Ancak geriye doğru baktığımızda yani 1990'ların başından günümüze kadar bunu ne kadar geliştirebildik diye bir sorguladık kendimizi. Bence biraz eksik kaldı bu. Diye düşünüyorum. Yani mesela Bulgaristanla, Romanya'yla Yunanistanla bizim sanat ve kültür ilişkimiz ne durumda? Ancak ne oluyor işte? Bienalllere birkaç sanatçı gidiyor, geliyor. Ee, i̇şte birkaç küratör konferanslara gidiyor, geliyor. Ya da kişisel networkler. Şey söylerim bakın siz bir rezidans, bir Hı -hı. sanatçı konaklama evet. Projesinden ISP, Evet New York. Hı -hı. Şimdi New York. bizde var mı böyle bir şey? Niye Yunanistanla bizim aramızda yok? bir sanat konuk sanatçı programı. Hı, Neden alın. Bulgaristan'la yok? Neden? Yani Gürcistan'la yok. Mesela hani Gürcistan'da sınırımız da açık, değil mi? Hranting Vakfı'nın destekleriyle Ermenistan'la bakın, öyle bir tabii şeylik ki, var tabii ama ki, çok sınırlı, çok açık. Bir takım evet özel girişimler yapılıyor ama bu yeterli olmuyor. Yani bir kere kuşaklar var, değil mi? Farklı kuşaklar söz konusu. Bu kuşakların birbirleriyle karşılaşması söz konusu. Yani Avrupa Birliği'nin e, sunduğu kültür politikaları içinde bu alışveriş çok yoğun biçimde var. Fakat bu nedense bizim e, komşularımızla olan ilişkiyi çok daha fazla geliştirmesi gerekirken e, maalesef e, ben birazcık Az buldum bunu. Bu mesajınızı not ediyoruz. Belki evet. programında son mesajı bu olacak. Evet. Ama işte bu 8. Büyükreş Biyeneli'nin sanatçı listesi, evet. sizin oradaki iş birliğiniz. Umarım bunun e daha sürdürülebilir. E e Başka hani ikinci, e e üçüncü, e e dördüncü atımlarına vesil olarak ortaya vesile olur oldu. Evet ben de umut ediyorum. Beren Hanım çok teşekkür ederim. Maalesef teşekkür süremiz de. kısıtlıydı. Tabii. Daha konuşacaklarımız çok vardı elbette. Başka vesilelerle sizi yeniden konuk etmek üzere. İyi ki geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tariç'ten sanat Gezegenden kültür sanat haberleri